...hak diye başlayalım söze. Başlayalım Hacı İvan. Nasılsın Karagöz'üm? Ne oldu? Yattı mı sizin maaşlar? Yatmış yatmasına da... ...dahası ne Karagöz'üm? Ee... Yahu indim muhasebeye elime verdi maaş zarfını zarfa baktım ince ince eyvah dedim kriz bizim iş yerini de vurdu herhalde maaşlar düşmüş açtım baktım başka başka paralar yapıştım tabi muhasebecinin yakasına bu ne dedim sen beni mi kandırıyorsun yok dedi bunlar yeni paralar baktım arkadaşlar da onayladı Hah, iyi tamam dedim evet karagözüm yeni TL'ler çıktı bu YT'lere ancak alışmıştık bu seferlerde resimleri değişmiş sadece resimleri değil karagöz. Yeni TL oldu bunlar. Ben de öyle diyorum işte. YTL. TL. Hayır yeni TL. Yani başındaki Y ye kalktı. Yeni TL'lerde Y ye yok. Ha, YTL. Ye yeni TL. YTL. Ye i̇yi karaközüm iyi. Sen bildiğin gibi söyle. Sen şimdi bırak bunları da madem bir soru sordun devamını dinle. Hı. Benim serüverim daha bitmedi. Ee, hadi anlat da dinleyelim bakalım. Ya, maaş bu. Huyu kurusun. Aldığım gün bitecek. Hemen gittim taksit yatırmaya. Alışveriş yapmaya. Neyse aldım alacağımı verdim vereceğimi. Oldu akşam yaklaştım eve. Dedim ekmek falan alayım girdim fırına. Aldım ekmeği uzattım parayı fırıncaya. Demez mi bu sahte diye... Güldüm tabii. Bir ben değilmişim yani ee, yeni paralardan bir haber olan. Yok dedim bunlar yeni para. Yok dedi sahte. Ben yeni o sahte. Girdik birbirimize. Aman para dedim. Varlığın rezillik yokluğun rezillik. He sonuç. Sonuç yine ben haksızım tabii. Sahte derim gerçek çıkar. Gerçek derim sahte çıkar. Ah Hacıvan ah bu paraların bana garası var. Yok canım sen paralara ne yaptın? Ee, şey yani. Bir yanlışlık vardır. Varmış varmış. Sabahtan beri sahte para sahte para dediğim sonunda oldu. Kırk yere mi dedim ne. Neyse alışveriş yaptığım biri yutturmuş bana bu parayı. Tüh gördün mü kara gözüm? Ya bu da başıma geldi. Yalnız dikkatimi bir şey çekti. Paranın üzerindeki resme bakıyorum yahu diyorum. Ben bunu bir yerden çıkaracağım. Benzetmişsindir kara gözüm. Evet benzettiğim doğru ama kime? Alışveriş yaptığım tezgahların birine. Yapma ya O üç kağıt utanmadan fırsattan istifade kendi resmini basmış üstüne. Hadi canım. Haydi ki nasıl haydi? Yüzsüzlüğün böylesi. Hem sahte para bas, hem de üzerine resmini bas. Aa bak bak ha, işte para yanımda. Taşıyorum ki şu kalpazanı bulayım. Haa. Ee? Biraz aklı kıt demek ki Yakasına yapışınca bakacağım artık Ne kadar kıtın ne kadar değil Ama paranın üzerinde resmi güzel durmuş değil mi <gülüyor> Ne demek istiyorsun Karagözüm Diyorum ki bizim de resmimizi Koysalar sana <gülüyor> olmaz mı yani İlahi Karagözüm Dediğin şeye bak ya Neden olmasın Hacı neden olmasın Yahu bu öyle istemek de olmaz Bence sen onu bunu bırak da Şu resimlere iyice bak tanı Yoksa aynı şeyler yine başına gelebilir. Ee, evet evet haklısın. Zaten birkaçını tanısam yeter bana. O niye anlamadım? Benim cebime o kadar büyükleri girmez de o yüzden. <gülüyor> Mürsün kara gözüm. Ee, zaman aktı, süremiz doldu. Bugün de geldik sohbetimizin sonuna. Ettikse bir kusur hata... Af Affolat!